يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن استقم الحديث كلام الله واهتن هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحتثاتها وكل محتثة البدعه وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اما بعد قال الله تعالى فِي كِتَابِهِ كَرِيمٍ وَحَلَقَ اللّٰهُ Arda وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah subhanahu ve teala değerli kitabı Kur'an'da şöyle buyurmaktadır Allah gökleri ve yeri hak üzere yaratmıştır bir başka ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ Beyne وَمَا بَيْنَهُمَ bil بِالْحَقِّ Gökleri, yeri ve aralarındakini ancak hak üzere yarattık. Allah subhanehu ve teala gökyüzünü direksiz yükseltmiştir. Yıldızlarla gökyüzünü süslemiş, güneşi, ayı ve yıldızları İnsanların hizmetine sunmuştur. Onda geceyi ve gündüzü var etmiştir. Yeryüzünü geniş tutmuş ve dağlarla sabitlemiştir. Hareket edebilesiniz diye onda yollar, geçitler var etmiştir. Denizleri ve nehirleri insanlığın hizmetine sunmuş, Yol alabilirsiniz diye gemileri var etmiştir. Allah subhanehu ve teala, yarattığını hak üzere yaratmıştır. Yaptığını hak üzere yapmıştır ve yapacağını da hak üzere yapacaktır. Allah Sübhanahu ve Taala boş şeylerle uğraşmaz. Bu onun şanına yakışmaz. Allah laf olsun diye iş yapmaz. Fe taala Allahul Melikul Hak. La ilahe illa huve Rabbul Arşil Kerim. Gerçek hükümdar, hakiki melik Allah'tır. O ne yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O şerefli ve yüce Arş'ın Rabbidir. Nice insanın pervasızca vakit geçirdiği, amaçsız ve gayesiz bir şekilde yaşadığı şu dünyayı ve içerisindekileri Allah boşu boşuna oyun olsun diye yaratmamıştır. Kalbi fıtrat üzere, kalbi fıtrat üzere kalmış ve aklı selim olanlar için Bunlarda ayetler vardır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İnne fi halqi semawati ardı ve ihtilafil leyli Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا باطلا سبحانك فقنا onlar ayaktayken otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar göklerin ve Yerin Yaratılışı Üzerinde Düşünürler Rabbimiz Bunu Boş Yere Yaratmadın Seni Tüm Eksikliklerden Tenzih Ederiz Bizi Ateşin Azabından Koru Derler Değerli Müslümanlar Dünyadaki Cansız Olan Şu Cisimler Bile Bir Amaç Uğruna Yaratılmışken Ya Da Canlı Ama Aklı Olmayan Şu Hayvanlar Bile Bir Amaç Uğruna Yaratılmışken hem canlı hem akıllı olan insanoğlunun boş yere yaratılacağını düşünmek ne derin bir gaflettir. Kainatın yaratıcısına yapılmış olan çok büyük bir nankörlüktür. Çok büyük bir hakarettir. Nasıl ki Allah her gün güneşi doğudan getirerek gündüzü, ve her gün güneşi batıdan batırarak geceyi bir amaç uğruna yaratıyorsa senin ruhunu da her gün sana geri gönderip seni uykundan bir amaç uğruna uyandırmaktadır. Eğer Allah her, gün, her günün sabahında sana gözlerini açmayı nasip ediyorsa eğer Allah hala senin nefes almana müsaade ediyorsa bu boşuna değildir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. E welem yetefekkeru fi anfusihim ma halakallahus semawati vel ard ve ma beynehuma illa bil haqqi Kendi işlerinde hiç düşünmezler mi? Onlar kendi nefislerinde hiç düşünmezler mi? Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır. Değerli Müslümanlar, Allahu Teala bu ayeti kerimede insan oğlunu düşünmeye davet etmekte, yeri, göğü arasındakileri düşünüp onların bir gün son bulacağını tefekkür edilmesini istemektedir. Ey insan! ''Hiçbir gün olsun o güneşin bir daha asla doğmayacağını düşünmez misin?'' ''Ya da hiçbir gün olsun o güneş doğsa bile senin bir gün onu görmeyeceğini düşünmez misin?'' ''Her şeyin belirlenmiş bir güne kadar vakti olduğu gibi senin de bir gün vaktin dolacak bunu hiç akletmez misin?'' ''Her şey yok olacak ama sen tekrar diriltileceksin.'' İnsan aklı olmayan bir hayvan değil ki ya da canı olmayan bir varlık değil ki öylece bırakılı versin. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Efə hasiptum enne ma halak nekum absewu ennekum ilayna la turjoun. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Ey hesaplı insan ey su da insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Akşam evine ekmeğini getirmekle ocağını tütürmekle gününü kurtardığını sanan insan hüsrandadır. Yazık olmuş o insana. Yazık olmuş o insanlığa ki karnını doyurup sırtını bir yere yasladı mı? kendini kurtulmuş sanmıştır. Halbuki kullar için kurtuluş yalnızca Allah'ı bilmek ve onu tevhid etmek ile mümkündür. Allah sizlere rahmet etsin. Şunu iyi bilin ki kullar için kurtuluş, başarı, güzel bir hayat, iki dünyada da mutluluk, dünyanın pisliğinden arınma, Ahiretin azabından korunma sadece kulların Allah'ı bilmesi ve onu tevhid etmesiyle gerçekleşebilir. Allah'ı bilmek ve onu tevhid etmek kullara farz kılınan ve bu uğurda amel edilmesi gereken ilk şeydir. Bilakis kullar bunun için yaratılmıştır. Kullardan misak bunun için alınmıştır. Sizler de dahil olmak üzere herkes... ''Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' dediğinde ''Evet sen bizim Rabbimizsin'' dedi. Peygamberler bunun için gönderildi. Kitaplar bunun için indirildi. Dünya, ahiret, cennet ve cehennem bunun için yaratıldı. Kıyamet bu sebepten dolayı kopacak. Mizanlar bundan dolayı kurulacak. Sayfalar uçacak. Kimisi bunun için betbah olacak, kimisi bunun için huzur bulacak, kimisinin yüzü bunun ile nurlanacak, kimisinin yüzü bundan dolayı kararacak. İşte o gün Allah'ın yüzünü nurlandırdığından başka hiç kimsenin yüzü gülmeyecek. Rabbim sen bizlerin yüzlerini güldür. Ey Rabbim! hala şu hala şu doğan güneşi görebiliyorken hala her günün sabahında gözlerimizi açıp nefes alabiliyorken yalnızca sana ibadet edebilmeyi bizlere nasip eyle. Ey Rabbim bütün şirkin her türlüsünden sana sığınmayı ve ondan her türlüsünden beri olup sana, sana iltica etmeyi bizlere nasip eyle. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. E Rabbim, sen bizleri muhlis kullarından eyle ve ibadetine hiçbir şeyi şirk karıştırmayan kullarından eyle. Sadece sana ibadet eden kullarından eyle. Ve ahire davana hada. Elhamdülillahi rabbil âlemin.